Yakın zamanda inşallahutaala Efkar Ahmed dediğimiz hakikaten Efkar amı olarak oluşmuş bu ağırlık bu kütle bu mevzuda isabetli hükmünü verecektir. Dünyanın meşhur kahinleri mi dersiniz? Medyumları mı dersiniz? Amerika'da, Washington'da Selüksiyon mecmuaları neşlediyor. Madam Dixon haber veriyor. Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da bu kadını bilmeyen yok. Çeyrek asrı geçen bir zamandan beri 30 35 seneden beri dünya mukadderatına dair bin tane şey söyledi bu kadın. Nasıl söylüyor? Trans haline giriyor, kendine has şeyleri yapıyor ve söylüyor. Çin komünist olmadan Çin komünist olacaktır dedi bu kadın. Kitaplar yazıyor bunu, kadının söylediğini. Çin komünist olmadan kitap yazıyor, Çin komünist olacakmış. Kennedy'nin öldürüleceğini öldürülmeden evvel söylüyor. Hindistan-Pakistan 947'de bölündü. Bölünmeden evvel bir Hindistanlı albaya diyor ki Hindistan bölünecek, ikiye ayrılacak diyor. Roosevelt soruyor ona, diyor ki Amerika-Rusya dostluğu devam edecek mi? Şimdi dostluk devam edecek fakat dostluğunuz bozulacak diyor. Çok fena birbirinize gireceksiniz. Fakat ilerideki tarihte Çin komünist olacak. Komünist olan Çin karşısında siz biraz daha hızlımlı birbirinizi anlaşacaksınız. Kahinin ve kayıptan haber verenin söylediği sözlerin %99'u yalan olur. Ama %1'i doğru çıkıyorsa biz buna inanmasak bile. Fakat böyle bir şeyin mevcudiyeti bize yine maverayı tabiattan gelen bir ses olarak intikal ediyor. Çin komünist oldu. Madame Dixon haber veriyor Çin komünist olmadan, Çin komünist oluyor. Hindistanlı albay Madam Dixon'un karşısında hala bakar mısın Hindistan'ın akıbetine diyor. Kadın bir de Hindistan'a doğru nazarını çeviriyor. Yok korkunç diyor, Hindistan bölünüyor diyor, sen de bölünen küçük parçası içinde kalacaksın. Olamaz öyle şey diyor, olacak diyor, sen olamaz desen de olacak diyor. 947'de Hindistan bölünüyor Madam Dixon dedikten sonra. Ve Albay da Pakistan tarafında kalıyor. Ve kadın söylüyor. Sen terfi edecek aynı zamanda bir yere şerefli bir vazifeyle gideceksin. Bölünen yerde. Kelimesi kelimesine. Kennedy falan yerde öldürülecek diyor. Kennedy falan yerde öldürülüyor falan yerde değil. Türkiye'de Ankara'daki korkunç zelzeleyi haber veriyor. Kitaplar yazıyor bunu. Ankara'da zelzele oluyor. Bütün bunlar... Fizikle izah edemeyeceğimiz şeylerdir. Bunlar olduktan sonra haber verilse siz fenime ve biadeye bilirsiniz. Fakat çok rahatlıkla kulağınızın arkasına atamayacaksınız bunları. Çünkü arz ettiğim hadiseler olmadan 15-20 sene evvel bunları söylüyor bu kadın. 15-20 sene evvel söylenen bu sözler sırası gelince yavaş yavaş hepsi oluyor. Vali değil kadın. Keramet sahibi değil kadın. Fakat gayb âlemiyle var. Gayb âleminin var. İster cinle anlaştın, ister şeytanla anlaşsın, ister habis bir ruhla anlaştın, ister kayıp bir ruhla anlaşsın. Neyle anlaşır söylerse söylesin, tabiatın ötesinden gelen bir ses ya sen ona bakacaksın. Fiziğin ötesinden gelen bir ses ya sen ona bakacaksın. Ankara zerdelesi olmuştur. Hindistan Pakistan birbirinden ayrılmıştır. Çin komünist olmuştur ve Çin'in dehşet ve celadeti karşısında Amerika ve Rusya hiç olmazsa birkaç faslı müşterekte anlaşır hale gelmiştir, biz bunu bugün görüyoruz. Bizim Müştak Deden'in, bir asırdan fazla evvel yaşayan Müştak Deden'in Ankara'nın payitaht olması mevzuunda verdiği haber bundan çok geri değildir, bu da bir velidir. Çok istihraçları vardır. İstikbale matuf çok şeyler söylemiştir. Bunlardan bir tanesi de İstanbul'a denk Ankara'nın faysat olması mevzudur. Yüz küsür sene evvel yazdığı divan fakirde vardır. 15-20 sene evvel gazetelerde bunun bu divanından aldıkları bu parçayı neşrettiler. O gün neşredilen gazetelerde bu divanın üzerinde benim tarafından yapıştırılmıştır. Şu mısra ile başlıyor. Mevai nazenine kim elif olsa esfer diyor elif Kur'an hattı yazıldığı için bu mesele a değil elif o zamana göre. Evvela bununla başlıyoruz. Mevai nazenine kim elif olsa esfer. Ankara'nın başında da elif vardır. İkinci mısrada diyor ki nunu yunus. Divanı arz ederseniz gösterdim. Üçüncüsünde Serhat i qaf diyor, ank. Dördüncüsünde râ-i diyor. Beşinde el-hâç, abd tereh diyor, reh diyor. Kur'an hattı yazılınca hekonur, Ankara. Ve Mısraların başına yerleştirdikleri harflerle biz Ankara'yı çıkarıyoruz. İstanbul'a mukabil ıslambol İstanbul diyor, İstanbul İstanbul'a mukabil payitaat olacak burası diyor yedi-sekiz satırdan ibaret şiirinin içine bir gün Ankara'nın payitaat olacağını ifade ediyor. Nasıl görülür bu? Hangi fizikle, hangi dalga boyuyla izah edilir bu? Divan elimizde kağıtları çürüyecek hale gelmiştir, o kadar eski, mat bu. Ve burada teker teker harfleri düşürerek Ankara'yı düşürmüştür. Görülüyor ki bu, burada da vardır. Hak başka türlü izah edilemiyorsa edilme imkanı yok ise şayet hakkın karşısında dize gelmek icap eder. Görülen hak karşısında hala inkar ve taannüd ishar ediliyorsa, af buyurun, ne cami, ne meclis, ne mevki, ne de sizin nezaketiniz ve nezahatiniz, benim böyle bir eda ve ifadeyle bu sözü yerine getirmemi belki tecvis etmez ama bazen kullanıyorum. En azından buna yobazlık denir hakikat bütün vücuhuyla karşısına çıktığı halde inkar ederse, en azından buna yobazlık denir hangi mevkide olursa olsun. Bunu izah etme imkanı olmadığına göre, insan bizim bulunduğumuz zaman ve mekan buhutlar üstüne çıkıyor, meseleyi izah ediyor. Muhiddin i̇bn Arabi Hazretlerinin kütahatı ı bu kabil şeylerle dolup ve size bir zaman arz etmiştim, Edison'un şükranlarını da arz etmiştim, onu da gözlerimle gördüm ama yerini tayin edemiyorum. Ama Muhiddin İbn Arabi Hz. fütuhat Mekke'sinin 4. ciltte tekmilesinde var aynı mesele. Nasıl insanın elektrikten istifade edeceği hususu. Edison'da bu elektronları ampülün içine toplama ve denmir edecek bir alet haline getirme mevzuunda onu kendisi için mürşid sayıyor. Muhiddin İbni Arabi Hazretlerinin biz bugün bulmaca gibi bulduğumuz çok ifadeleri vardır Fütuhat-ı Mekkiy'de, anlayamayız. Bazıları hakikaten gayba ait öyle şeylerden haber verir ki şaşar kalırsın. Bir de Şecere-i Numaniye'si var Muhiddin İbni Arabi'nin. Bunun içinde de hususiyle Osmanlıların başına gelecek, Osmanlıların teşekkülatına dair çok haberler vardır. Şecere-i Numaniye maktud, Edirne'de Selimiye Kütüphanesinde. Efrani tarafından tercüme edilmiş bir kitaptır. Şecere-i Numaniyye'den Muhyiddin İbn Arabi Hazretler Osmanlılardan evvel yaşamıştı. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri 700 küsur sen evvel yaşamıştı. Ve Şam'daydı, Şam'da metfundur. Ne İstanbul'a geldi ne İstanbul'da bulundu. Ama diyor ki Osmanlı oğulları beni Osman diyor. Müslümanlığın kaderine hakim olacak. Şu kadar zaman ömrü olacak bunun. Altı asrı geçmeyecek bunun ömrü diyor. Olmadan evvel söylüyor bunları. Dördüncü Murat, Bağdat'ı revan seferi yapan 41 günde günde fethedecek diyor. Dördüncü Murat yok ortalıkta. Kitap yazıyor. Bunu Mustafa Kağan, Ruh, Ölüm Ötesi adlı kitabından ediyor sayfa vererek. Dördüncü Murat, Bağdat seferini yapacak. 41 günde Bağdat fethedecek edecek diyoruz. Abdul Aziz daha dünyada yok. Makasla katledilecek deniyor. Abdul Aziz yok ortalıkta daha. Abdul Aziz, Abdul cennet mekanın amcası. Ondan sonra beşinci muradı getirdiler. Abdul Aziz katledildi. Mithat Paşa ve Tayfası katlettiler Abdul Azizi. Abdul Azizi katledenler dediler ki Abdul Aziz intihar etti. Halbuki o zaman gizli çıkan Kur'an hattı bir gazete parçasında fakir ben de görmüştüm. Abdülaziz'in çok derince her iki kolundan da şah damarlarına kadar kesik bulmuşlardı o gün. Bir insan makasla bir kolunu keserse öbür kolunu kesemez. Makasla Aziz cennet mekan hazretlerini bu bela ve musibeti başımıza çıkaracak, o günün Avrupa sarhoşları ve karbonarileri makasla katletmişlerdi, şehit etmişlerdi o aziz insanı. Şecere-i bunu da yazıyor. Hadiseler olmadan altı asır evvel bunları keşfetme imkan var mıdır? Muheddin i̇bn Arabi Hazretleri otursun kitabının başına, alsın kalemini eline, Emeviler şu kadar yaşayacak ki o zaman geçiyordu onların miadı. Abbasiler şu zaman bitecek, Selçuklu şu zaman başlayacak, Osmanlı şu zaman başlayacak, şu kadar ömür sürecek, falan padişah falan tarihte falan yeri fethedecek, Filan padişah şöyle katledilecek bunları çok rahatlıkla söylesin. Buyurun teknik imkanlara sahipsiniz. Televizyonunuz var, telsiziniz var. Telemprimörünüz var. Devletler aşırı ötelerden haber getiren, haber getirici aletlere sahipsiniz. Yıldızlar arası muhabereye çalışıyorsunuz. Yıldızlara ışık gönderiyorsunuz. Belki birkaç sene sonra size gelecek onlar öbür alemlerden haber getirecek. Buyurun kendi masinize ait. Yüz sene sonrasına ait bir kısım şeylerden haber verin de boynuzu bosunuzu görelim. Kimle boynuzu bosunuzu görelim? Maddi manevi zahiri ve batını hocalarınızda boynuzu bosunuzu görelim. Müteşehhihlerinizde boynuzu bosunuzu görelim. Haber vermiş tahta da bulunmuş meydan okuyor. Buyurun Hodri meydan diyor. Üst üste müterakim hadiseler karşısında siz her şey madde, maddeye ait bir kısım kavanin Maddenin ifraz ettiği şerare, beynin neşetttiği şu alar demekle mesele izah edemezsiniz. Bu ne muhteşem şuadır ki altı asır ötesine giriyor. Ne muhteşem şuadır ki anasının karnında daha ruşeym halinde değilken doğacak Sultan Murat'tan Abdullah Aziz'den haber veriyor. Ve bir zat bir tefsir yazıyor. Yazdığı tefsirde bizim bildiğimiz usul ve ölçülerin dışında bir kısım usul ve ölçüleri kullanarak şu hükme varıyor. Nefâsâti fil ukadî, mukaddes cümlesini ele alıyor. Nefâsâti fil ukadî'nin, bizim tarihimizde geçmişte çok büyük hadiselere baktığını anlattıktan sonra, tefsir, bu arz ettiğim tefsir 40 sene evvel, 50 sene evvel yazılmış, tam 50 sene evvel. Bu tefsirde diyor ki, 50 sene evvel yazılan tefsirde 7 sene evvelce hadiseden bahsediyor. 1971'de diyor, Şimdi ekilen tohumlar ıslah edilmezse, tohumları görüyorsunuz sokaklarda. Onu eken anne ve babaları onları görürken hicap ediyor, onlar sokaklara barut ekiyor. Şimdi ekilen tohumlar 1971'de ıslah edilmezse, tokat pek şiddetli olacak diyor. O tohumlara tokat pek şiddetli olacak diyor. Hasbi talebesi soruyor bu kitapta değil. Ne zaman diyor, Mart ayında diyor. Gidin 12 Mart'a, 12 Mart muhtırasına. Anarşinin doruk noktaya ulaştığını görün. Hatta paşalara kurşun sıkıldığını müşahede edin. Askeri elbiseler yapıp da mektepteki talebelere dağıtmak isteyen tercih gördük biz bizimle beraber. Talebeye asker elbisesi yapıyor. Az elbisesi, üst elbisesi, yüzbaşı elbisesi, binbaşı elbisesi. Üniversitedeki anarşist, Mukaddes ordumuzun, subaylarının giydiği elbiseleri giyecek ve sonra subayların kapısına dikilecek, radyo evini işgal edecek, parlamentoyu saracak, ihtilal yaptır diyecek ve ya bir kızıl ihtilal, Bolşevik-Menşevik ihtilali olacak Türkiye'de. Planlarımız alt üst oldu aralarında kavga ediyorlardı orada. Planlarımız alt üst oldu diye. Hep birbirlerine girdiler, konuşmaz oldular. Planı sen bozdun, planı sen bozdun. Tohumlar öyle korkunç, zakkum ağacı tohumu olmuştu ki, öyle bir şecere-i zakkum hüviyetine gelmişti ki, Cenab-ı bu millete merhamet etmeseydi, bugün baş aşağıydı. Allah bu millete merhamet etti. Şu bulanık ve karanlık günlerde de, komünizmin tam iflasın eşiğinde, fikren, mantıken, aklen, iflasın eşiğinde bulunduğu bir dönemde, gözü dönmüş artık. Kurtarılmış bölgeler ilan ediyor Umraniye, gördünüz rezaleti. Salacağı kurtarılmış bölge ilan ediyorlar. Ve buralara altı aydan bir seneden beri polis girmemiş, giremez. Bana birkaç ay evvel arkadaşım anlattı. Hocam iş çok ciddidir dedi. Salacağı ve Umraniye'yi bunlar halas edilmiş bölge ilan ettiler. Buraya kimseyi sokmuyorlar ve teker teker zenginlere mektup yazıyorlar kendilerinden olmayanlara. Derhal yurdunu, yuvanı sat buradan çık burası bizimdir diyorlar. Ve zenginler orayı terk ediyorlar. Aralarında halk mahkemeleri kurmuşlar. Hukukta okumuş, fıkıh bilir adamlar değil. Halkın içinden çıkmış adamlar, komünizmde olduğu gibi. Bir kısım yerleri mahkeme olarak tesis etmişler. Ve kendi prensiplerine uymayan meselelerden ötürü aşası götürüp burada muhakkese ediyorlar. Gazeteler yazdı gördünüz bunu. Birkaç ay evvel bana arkadaşım söylemişti. Ve orada bulunan bir iki dostumuzdan ötürü de cidden endişe etmiştim. Falan ve filana yazık olacak demiştim. Onlara da kast edecekler belki. Kecere-i zakkum haline geldi. Ekilen tohumlar. Ve bunlar 71'de meseleyi öyle bir seviyeye getirdiler ki askeriyenin paşasına sabote ettiler, bomba koydular evine. Ve askeriye'ye dokunduğu için askeriye işe vasiyet etti. Demokrasiyi filan açtı, işe vaziyet etti, hükümete muhtıra çekti. Ya işe vaziyet edin veya bırakın biz vaziyet edelim. Burada bir noktalı virgül koyayım, cümle tamamdır. Ama fikir bitmedi. Yine o zat sözlerinin encamında diyor ki, kahraman ordu dizgini eline alıyor. Anarşinin önünü üniversitedeki hoca alamayacak. Parlamento da alamayacak. Adliye de alamayacak, idare de alamayacak, yavaş yavaş kahraman ordu mesele anlıyor. Bir gün vazife üzerine düştüğü zaman Çanakkale'de kahramanlık destanı yazan, Trablusgarp'ta kahramanlık destanı yazan ordu, başkaları tarafından istismar edilmeyecek, dizgini eline alacak ve bu anarşinin kobra gibi başını o ordu ezecektir. Kahraman ordu dizgini eline alıyor diyor. Buraya kadar dediği oldu bu zaten. Geriye kalanı oluyor, olmak üzeredir. Ordu az çok meseleyi kavramıştır. Bütün bunlar fizik ve tabiatı aşarak bizim eşya ve hadiselerin seyrinin üzerine çıkma diye ifade etmeye çalıştığımız havada ve adada eşya ve hadiselerin seyrinin üzerine çıkarak maverayı tabiattan bize verilen haberlerdir. Arz ettiğim şeyler, ölmeden evvel kesilmiş, biçilmiş, tespit edilmiş. Olmadan evvel yine keza kesilmiş, biçilmiş, tespit edilmiş şeylerdir. Ne ölenin haberi öldükten sonra, ne de olan şeyin haberi olduktan sonra değildir. Hepsi ölmeden ve olmadan evvel yazılmış, söylenmiş, tespit edilmiş şeylerdir. Bütün bunlar madde üzerinde gerçek hakimiyeti olan hakiki bir varlık hakkında bize yine yenilerin ifadesiyle Allah'tan gelen bir mesajdır, mesajlardır. Bize diyor ki bunlar tenazzülül melekatu ve ruh. Ruh ve melekler inerler. Sizi ihata ederler. Etrafınızda adeta tahşidat yaparlar. Sizinle hem demdirler ve vefadar enislerdirler. Allahu Teala ve tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Melaike-i kiramı bizlere enîs eylesin. maverâ tabiata inanan, Salih'in zümresi arasına bizleri ilhak buyursun. Bu derste ben temessülat âleminden bir kısım misaller intikal ettirmeyi de, ki asıl meselemizdir, düşünüyordum, kararlaştırmıştım. Fakat vakit geldiği için herhalde onları ifade edemeyeceğiz. Temessülat aleminden. Şu melaike-i kiramın, ruhanilerin, büyük ruhların, hakikatların, envalın ve eşyanın ifade ettikleri manaya göre temessül etmeleri durumu, bundan misaller aktarmayı da düşünüyordum. Pek çoklarının bu mevzudaki mücadelerinin İslami ifadeler içinde nasıl ele aldığı hususunu şerh ve izah etmeyi düşünüyordum. Vaktin müsaadesizliğiyle, önümüzdeki derslere inşallahü teala bırakalım. Bugünlük bu kadarlık ittifa edelim. Allahu Teala ve Tekaddes hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Amin. Ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselamı madde bataklığından hala eylesin. Amin. Ruhun semasına, mananın semasına ila buyursun. Amin. Bizim kadimden beri inandığımız şeyleri buhran içinde kıvranan ve milletin başında bin bela olan neslimizin kalbine de ilka buyursun inşâallah Teala cenab ı Hak ve hidayet, liyakat ve kabiliyetinde olan herkesi rüşte ve hidayete ulaştırsın. İlle de irademi kötüye kullanacağım diye, Firavun âne bu mevsuda dişini sıkan, direnen, dirsek dayayan, mütemerritlerin şerrinden bu masum milleti halas eylesin. lillâh Teala teâlâl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 ama بعد فيا عباد الله اتق الله تعالى وأطيعه وبلأنا رسوله النبي الجل هاشم الجل الكريم. Muhterem Müslümanlar, lehimizde olabilecek her şeyi lehimizde kılma ve insanların aleyhinde olabilecek şeyleri düşmanlarımızın aleyhinde kılma Allah'ın elindedir. Lehu makalidus semavati vel ard. Bütün açılacak kapıların anahtarları, bütün kilitler Allah'ın elindedir. Lehul mulku ve lehul hamd. Mülk onundur, metüsena da aittir. Mevcudat, mümkünat içinde insana ait başkasına ait hiçbir şey yoktur. O yaratmış, o düzene koymuş ve bir düzen içinde sevk ve idare eden, yürüten O'dur. Onu hoşnut ettiğiniz zaman her şey yoluna girecek ve hoşnut olacaksınız. Onun yoluna girdiğiniz zaman işleriniz yoluna girmiş olacak. Onun istediği istikamette aktığınız zaman dünyevi ve uhrevi semere vereceksiniz. Başka alemler sizinle münasebet kurmaya çalışacak. Siz meleğin arkasından koşmayacak. Siz ruhaniyi takip etmeyeceksiniz. Onlar sizin başınızın üzerinde siyanet kanatlarını açacak, sizi himaye edecek ve sizin arkanızdan koşturup duracak. Cibril Resul Ekrem'in arkasından koşturuyordu. Sıkıldı, bunaldığı zaman Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hatta birkaç defa onu kendine has, ihtişamı, azameti içinde müşahede etti. Vahyin, inkıta yağmurun kesilmesi gibi kalbi pâki nebevide kuraklık hasır etmiş. Ve bu bir kısım hiç ıstıraplara, kalaklara yol açmıştı. Bu ıstıraplı ve kalaklı anlarını yaşadığı anda Cibril'i gördüm kendine has keyfiyetiyle. Bütün bulutlarıyla mekanı doldurmuş, gökten yere kadar adeta boş yer kalmamış, her yer Cibril kesilmişti buyuruyor Allah'ın duduk. Cibril Resul-i Ekrem'i takip ediyor nerede sıkıldığı yerde. Adım adım elinden tutmak üzere takip ediyor. Hakk'ın yoluna giren, hakka teslim her şey onun emrine amade. Hakk'ın istediği şeyleri yapan Hakkın hizmetçisi olan, haknamına her şey ona hizmetçi oluyor. Ebu Said hudri anlatıyor Buhari ve Müslim'de. O Medine'nin alimi Ebu Said hudri şerefli sahabi, Babası Said ibn Malik Uhud'da Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın önünde şehit olan zat. Cepheye gözü dönmüş gibi koşarken ila eyne yebne Malik Nereye gidiyorsun? En ekune bakaran mazbuhan ya Resulullah diyen zat. Rüyaya görmüştün ya ya Resulallah. Bir kısım asabının bakarı mezbuh gibi boğazlandığını görmüştün ya. Onlardan biri olmak için koşuyorum ya Resulallah. Kanı Resul Ekrem'in kanına karıştığı zaman kim peygamberin kanının karıştığı insanı görmez istersen Said İbni Malik'e baksın diyordu. İşte Ebu Said bu, Ebu Said Hüseydi İbn-i bir durumunu naklediyor. Gece atımı bağladığım yerde Kur'an-ı Kerim tilavet ediyordum. Ben Kur'an'a başlarken atta Cevelan'a başlıyordu. Ben Kur'an'ı kestiğim zaman at sükûnete eriyordu. Ben sabaha kadar durmadan devam ettim, atta durmadan Cevelan'a devam etti. Bir aralık çocuğum Yahya'yı çiğner diye kalktığım, atın bulunduğu yere doğruldum. Bir de ne göreyim, üzerimizde bir zülleh, bir bulut su, bir etmiş. At onu gördükçe kişniyor, at onu gördükçe kükrüyor ve cevelana kalkıyordu. Ben Kur'an'ı kestim çocuğa bir şey olur diye. Sabah Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm'a naklettim. Bana dedi ki, ''Ya Hüseyd, o melaikedir. Senin ağzından çıkan Kur'an'ı dinlemek için gelmiştir. Ne kadar temiz okuyor ki melek dinlemeye gelmiş. Sabaha kadar okumaya devam etseydin çok acayip görecektin. Ya Resulallah, oğlum Yahya'dan endişe ettim. Melek senin yanında, Sekine senin yanı başında, Ruhani senin Kur'an'ına kulak kapatmış onu dinliyor. Sen arkadan koşturmayacaksın. Hakk'a rağm olacak, Allah'ın karşısında kulluğunu itiraf edeceksin, onlar senin arkandan koşturacaklar Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Melek resul ü e şerefli bir sahabinin vefatını haber vermişti. Bu tepeden tırnağa, yaşadı üç beş senelik Müslümanlık devresinde ateş gibi yaşayan Sa'd ibn Muaz'dı. Musab ibn tilmizlerinden, Musabın elinde Müslüman olanlardan, Akabe'de kılıcıyla göğüs gelenlerden, Hazrecin Efendisi Saad i̇bn Muaz'dı. Hendek'te Resul-i Ekrem Aleyhisselatu önünde savaşırken, şah damarından ok yemiş, kan kaybetmiş, yarası azmış ve şehit olmuştu. Resul-i Ekrem duymadan melek haber verdi, Saad i̇bn Muaz'ın vefatıyla arş-ı azam sallandı ya Resulallah. Allah Resulü yerinden fırladığı gibi koştu, teberani naklediyor. Sahabe-i kiram naklediyorlar, Resul-i Ekrem'in arkasından koştururken yetişemiyorduk. Ayaklarımızın bağı kopuyordu, ayakkabılar ayağımızdan çıkıyordu, sırtımızdaki ridalar düşüyordu. Ve hep bir ağızdan ''et abtena ya Resulallah'' dedik. Bize eziyet ettin ya Resulallah, bizi koşturdun ve yordun ya Resulallah. Allah Resulü durdu şöyle dedi. Akhşa en tesbiqana'l melaikah kema sabaqatna Hanzele. Korkuyorum. Bizden evvel melekler gider bu aziz şehidi yıkarlar, Tıpkı Hanzele'yi yaptıkları gibi yaparlar da bize nasip olmaz. Onun için koşturuyorum diyordu. Hanzele Uhud'da şehit oluyordu. Hanzele zifaf gecesi ailesiyle zifaf olduktan sonra Resulullah'ın hatifinin sesini duyuyordu. Duyup da hemen yıkanmayı beklemeden kalkıp, nurlu orduya karışıyor ve cepheye koşuyordu. Savaşıyordu Hanzele. Ebu Süfyan'ın üzerine dikildiği an, şeddat arkadan bir kılıç darbesiyle Hanzele yere seriyordu. Ve birkaç dakika sonra da uzakta bir ufku müşahede eden Nebi'nin gözleri, Hanzele'nin evine sorun. Ben gökle yer arasında onu meleklerin yıkadığını gördüm, bu ne haldir? Ailesine sordular, yıkanamamıştı. Harbe giderken Hanzele İbn-i Amin yıkamamıştı. Allah Resulü, Ghesiletül Melaike dedi. Herkesi insan yıkar, Meyyit-i yıkar, ölüleri yıkamak üzere imamlar koşar. Hanzele vefat ederken yıkamak için melek koşuyor. Hanzele bu idi. Hanzela'ya melekeler Resul Ekrem'den evvel yetişmiş onu yıkamışlardı. Resul Ekrem Sad İbni kaçırmamak için koşuyordu. Ayakkabının bağının kopmasının, takunyanın ayaktan çıkmasının, sırtından ridanın düşmesinin manası bu idi. Göğün onunla titremesi, Arş-ı Azam'ın vefatına itizata gelmesi karşısında titreyen kalbi baki nebevi o tertemiz ceset üzerinde, nurlu ellerini dolaştırmak istiyordu. Sabi onu göstermek istiyordu. Melek koşuyor, melike teslim olanın arkasından. Melek koşuyor, malikül mülke teslim olanın arkasından. Allah kutsi hadisinde öyle buyuruyor. Ben malikül mülküm, ben melikül mülküm, mülk benim elimde, her şeyin zimamı benim elimdedir. Bütün meliklerin, hükümdarların kalbi benim elimdedir. Kimseyi levme kimsenin aleyhinde olmayınız. Bana teslim olunuz, kalplerinizi size taraf çevireyim. Siz bana teslim olmadığınız müddetçe kalpler sizin aleyinizde olacaktır. Allah'ın yolunu bulacaksınız. O yola girecek, o vadide başınızı taştan taşa vurarak çağlayacaksınız. Sular gibi çağlayacaksınız. Eyyub gibi ağlayacaksınız, ciğerinizi dağlayacaksınız, Allah hal ve hatırınızı soracaktır sizin. Yirminci asırda bin müşkilin üst üste geldiği, ümmeti Muhammed elini böyürlerine koyup çaresizle düşündüğü, kara kara düşündüğü bir vaziyeti yaşıyoruz. Cenab-ı Hak inayetiyle imdadımıza koşsun, fakat bunun şartı adi ve şartı evveli, Allah'ın yoluna girmek bir kaşık sermaye ile mamelekle, bu büyük ırfaneye bu deryaya iştirak etmek. Allah ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın yardımcısı olsun. Allahu Teala ve tekaddese Hazretleri, tere i kiramı derdine derman bekleyen ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselama enis kılsın. Amin. Ela inne ehsenel el kelami ve eblan nizam.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 Belifimden Malaikatı Mürdifi, Sadek Allahu Aladim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, hamdan kamili ne kamaam? Aşhed Ana İlahi İlla Allah, Aşhed Ana Muhammedan Ardı ve Resuluhu Nabi Muteber, Tağzıman N Nabihi ve Tekliman fakat Allah azza ve jel min, qaılın, mukberin ve amirah. İnnâ Allah ve malaikatı hu yuصلون علَى النَّبِيِّ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا على لَبِيْكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم أن صديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار. Bəs elma teslimen kâthera nila yom el hashşu ve el qarar. Uhashşurna meghum bilutteamin. Allahumma Allah. Allah'ın kulları. Yüce olan Hz. Allah'ın şerefli kulları. Allah'a karşı çok saygılı olun. Sizi yaratan, kalbinizi elinde tutan Allah'a karşı çok saygılı olun. İyiye, kötüye kalbinizi çeviren Allah'a karşı çok saygılı olun. Allah'tan çok korkun. Kalbinizi inhiraf ettirmesinden korkun. Sizi şu dalalet vadilerinde başıboş bırakmasından korkun. Allah'ın himayesine girin. Allah'a itaat edin. İnna Allaha ye'muru bil'adli ve'l-ihsani ve'i'tai Muhakkak Allah adaletle emrediyor, din-i İslam'ın getirdiği ve tarif buyurduğu hayat tarzı ile emrediyor. Dost doğru yaşamakla emrediyor ki ancak doğrular hakka varır, doğrular hakikat diyarına varır. En geniş manasıyla ihsanla emrediyor. Her hadisede mevcudiyetini size hissettiren Rabbinizi O'nu görüyor gibi O'na kulluk yapmakla sizi emrediyor. Ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle şu sizin haminiz olan İslamiyeti başınızın ucunda bayraklaştırmak istikametinde servetinizi sarf etmekle size emrediyor. Ve yanhâni'l fahsâi vel münkeri vel bagî ye'îzukum Ahlaksızın her çeşidinden, fertleri, aileleri ve cemiyetleri dize getiren ahlaksızın her çeşidinden Milletleri batıran ahlaksızın her çeşidinden, hükümetleri yıkan, gençliği baştan çıkaran ahlaksızın her çeşidinden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, İslam'ın, Kur'an'ın ve sahibi Kur'an Resulü'zîhan'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor ta kendinize gelesiniz. Bir sürü eğri-büğrü yol içinde tek doğru yol olan ve günde kırk defa Kur'an-ı beyandan onu okumakla ahdübbe imanınızı yenilediğiniz Fatiha'da tarif edilen sırat-ı müstakime Allah Celle Celaluhu ancak o yola varanlar, o yolda yürüyenleri cennete koyacaktır. O yolu elde etmeyi emrediyor. Böylece size vazu nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, emn eman içinde yaşaya ve cennete dahil olasınız. Akimin salat. İnna salatetenha anil fashai ve almunkel. Vela dikrullahi Vallahu yarabu ma tetsnaun. Cudakallah. Allahum <gülüyor> Allahum Allahum Allahum أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً الرسول الله. أشهد أن محمداً الرسول الله. استغفر الله وارحمه الله. صلّى اللّه وسلّم على محمّدٍ نعمة سرّه. عيا الصلات عيا الصلات Qad qamatı salatı, qad qamatı salatı. Allahu